1548, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Derda'ya kısa ve öz bir zikir öğretmeleri Ebu Derda şöyle anlatıyor, bir gün Allah'ı zikrediyordum, dudaklarımın kıpırtısını gören Hazreti Peygamber, ey Ebat Derda, ne söylüyorsun, diye sordular, ey Allah'ın Resulü Allah'ı zikrediyorum, dedim, bunun üzerine, sana, gece gündüz Allah'ı zikretmekten daha üstün bir şey öğreteyim mi, dediler, evet, demem üzerine de şöyle buyurdular, şu kelimeleri öğren ve söyle, Sübhanülahi Adem de de mahalak sübhanelayye adede külli şey sübhanelayye adede ma'sa kitabe velhamdülillahiye adede mahalak velhamdülillahi mele mahalak velhamdülillahi mele ma'sa kitabe Allah Teala'yı yaratıkları adedince tenzih eder ve yüceltirim onu var olan her şey sayısınca yücelterek ortaktan tenzih ederim yine onu kitabının içerdiği her şey dolusunca tenzih eder ve yüceltirim Allah Teala'ya yaratıkları adedince hamd ederim ona yaratıklarının dolusunca hamd ederim Yine ona kitabının içerdiği her şey dolusunca hamd ederim.